geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba. Hollanda'da son dönemde sayıları giderek artan ve koruma altında bulunan kurtlar insanlara alışmamaları için paintball silahıyla vurularak uzaklaştırılacak. Yaklaşık 100 yıl önce soyları tükenen kurtlar Almanya'dan geçtikleri Hollanda'da Yeniden çoğalmaya başladı. Ülkenin doğusundaki Gelderland eyaletinde bulunan De Hoge Veluwe Ulusal Parkı'nda 20'den fazla kurt yaşadığı belirtiliyor. BBC'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre son dönemde sosyal medyada koruma altında bulunan ve vahşi yaşamın bir parçası olan kurtların insanlara alıştığına ve kaçmadığına ilişkin görüntüler yer aldı. İnsanlara alışan kurtların evcil hayvanlara ve bazen de insanlara giderek daha fazla zarar vermesi üzerine eyalet yönetimi ilginç bir yöntemi deneme kararı aldı. Kurtlar insanlara yaklaşmamaları ve evcilleşmemeleri için paintball silahıyla vurularak uzaklaştırılacak. Koruma kanundaki geçici muafiyet çerçevesinde kurtlar içerisinde boya bulunan mermilerle ulusal parkta eyalet yönetimine göre tüfeğin kurtları yaralaması şansıysa çok az. Silahların ilk kez kurda karşı ne zaman kullanılacağı henüz netlik Kazanmadı. Fauna Koruma Örgütü kurtları evliş, evcilleştirecekleri gerekçesiyle geçen hafta park yönetimi hakkında şikayette bulunmuştu. Örgüt kurtların vahşi kalmaları gerektiğini belirterek evcilleşmeleri durumunda sürekli insanları arayacaklarını vurguluyor. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Beykoz Belediyesi'nin Tokatköy mahallesinde gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşüm projesi geçen ay yargıya takılmıştı. Mahkeme imar planını hukuka uygun bulmadı ve iptaline karar verdi. Mahalle 22 Ağustos'ta resmen abluka altına alınmış, sabah 5'te polis baskınları yapılmış, toma, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilmişti. Mahalleyi abluka altına alan ekipler girişleri engellemişti. Ardından vatandaşların evleri imza vermemelerine karşın polis eşliğinde yıkıldı. Yıkımlar sırasında polisin de sert müdahalesiyle birlikte birçok yurttaş gözaltına alındı. Evlerinden zorla çıkarılan yurttaşlar mahkemenin iptal kararına karşın Çevreşeğicilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un temel atma törenini uzaktan izledi. Törene mahalleden kimse katılmadı. Hindistan'ın başkenti. Yeni Delhi'de 3 gündür hava kirliliği nedeniyle yoğun bir duman tabakası kaplı. NTV'nin yerel medyadan yaptığı aktarımlara göre hava kalitesi endeksi 500 üzerinden 470'e kadar çıkmış durumda. Olabilecek en kirli durumda yani yetkililer önümüzdeki hafta fabrikalar ve inşaat alanlarını geçici olarak kapattı. Dizel araçların trafiğe çıkışlarını kısıtladı. Önlemler kapsamında ilkokullarda eğitim ara verildi. Daha üst kademelerdeki öğrencilerde okuldaki açık alan aktivitelerine sınırlandırıldı. Başkentte gökyüzünü kaplayan pusu dağıtmak için sis tabancaları da kullanıldı. Hükümetin açıklamasında söz konusu önlemlerin hava kirliliğini azaltmasını sağlamaması durumunda gelecek hafta daha sıkı önlemler alınacak. Başkentte nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuruların çok sıklaştığı belirtiliyor. Geri Türkiye ve Müsilaj. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, müsilaj çamurunun geçen yıl aynı miktarda deniz dibinde bulunduğunu tespit etti. Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 22 metre derinlikte dalış yaparak incelemelerde bulunan Profesör Doktor Sarı, çamurun büyük bir kısmının hala denizin dibinde etkisini devam ettirdiğini üzülerek gördüm dedi. Geçen yıl bu yıl aynı gündemde çektiği iki görüntüyü karşılaştırdı ve iki görüntünün birbirinden farkı olmadığını söyleyebiliriz. Müsilaj bir yorgan gibi denizin dibini örttü. Bu müsilaj çamuru deniz dibindeki organizmalara, yaşam alanlarına zarar veriyor. Müsilaj geçen yıl büyük bir felaket olarak karşımıza çıktı. Marmara Denizi'nin yüzeyini köpükler halinde kapladığını fark ettik dedi. Sarı yüzeyde köpüklü halini görmediğimizde müsilajın bittiğini düşündük. Müsilaj bitmedi ve bitmeyecek. Etkileri önümüzdeki yıllarda yine görünür hale gelecek. Zamanı meçhul ama tekrarı kesin. Ekosistemle pazarlık olmaz dedi. Deniz dibindeki müsilaj çamurunun azalmadığını belirten Sarı bu durumun atıklarla birlikte müsilaj oluşumunu tetikleyebileceğini belirtti. Ve şöyle devam etti. Dipteki müsilaj çamuru devam ettiği sürece deniz dibinde yaşayan canlıların kompozisyonlarında farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Tüplü kurtların miktarı arttı. Yumuşak çamurda yaşamayı seven organizmaların miktarı artarken dil kalkan gibi balıkların deniz dibindeki yaşam alanları daralmış oldu. Diğer taraftan 15 metreden daha derin noktalarda çamurun etkisi hala devam ediyor. Daha derinlere doğru gittiğimizde bu çamurun miktarında bir artış olacak kesin. Çünkü kıyıdan daha derinlere doğru bir taşınma söz konusu. Zaman içinde deniz olan ilişkimizi artık bizim düzeltmemiz lazım. Marmara Denizi e eylem planını Amasız ve fakatsız uygulamamız lazım. Marmara Denizi'nde müsilajı unutarak atacağımız her türlü adım arıtma tesisleri, balıkçılık yönetimi, taşımacılık gibi bunların hepsi yanlış olur. Müsilaj diye bir gerçeği unutmamalıyız. Müsilaj organik yapıda madde olduğu için parçalandıkça denizdeki azotu ve fosforu tekrar artışına katkı sağlıyor. Hala atıkları denize gönderdiğimiz için de ilave olarak dipteki müsilaj çamurundan ortaya çıkan inorganik elementler tekrar deniz ortamına karışıyor. Böylece müsilaj oluşma ihtimalini de arttırıyor dedi Profesör Doktor Mustafa Sarı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.